Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ali Bey. Günaydın herkese merhabalar canım. Günaydın merhaba. Evet, evet, savaş rüzgarları eser gibi bir durum var. Siz Ankara'dan nasıl değerlendirebiliyorsunuz, görebiliyor musunuz onu? Birazcık, yani bunu konuşmak korkunç ama galiba mecburiyette bu yönde gayet iç karartıcı bir durum hissediyoruz biz buradan. Ne diyorsunuz? Evet. E şimdi... E Yakın tarihte Türkiye'nin yakın tarihinde e, komşularıyla ilgili, e, Irak ve Suriye ile ilgili e, ciddi yönetimlerin yöneticilerinin ki yanılgı yaşadığını söyleyebilir. Bir tanesi 1991 e, yılında Saddam'ın hemen gideceğini düşünmüştü. E, özel e, ve bir kuyup üç alma formülüyle e, savaş şey ya. Savaş yanlısı bir tutum izlemişti. Müdahale yanlısı bir tutum izlemişti. Ve e, bunun üzerinde e, ki tartışmaları e, hatırlayabiliriz. E, ve bu müdahaleye destek e, verip hatta e, Türkiye'nin de aktif rol oynamasını istiyorsan ama Saddam 12 iktidarda kaldı. E, hatta yani dengeli e, bir e, şeyle e, bu savaş öncesinde e, Türkiye Ekonomik odaklıydı gene. Ben bir gelişmeyi çok uzatmak istemiyorum. Suriye meselesinde de görmek mümkün. Suriye ne Tür 2002'den sonra doğru bir iş yaptı, ilişkileri geliştirdi Erdoğan iktidarı için ortadoğu ülkelerinde olduğu Suriye'yle. Ama yani işte gelinen noktada son yani bir buçuk iki yıl öncesinde çatışmanın hemen öncesine kadar son derece yakın ilişkilerde ortak bakanlar kurulu bile düzenleniyordu. Bir ortak ekonomik birlik kurulması, sınırların neredeyse ekonomik sınırların kaldırılmasına kadar yakın bir ilişki içerisinde olundu. Ve malum haliniz Arap Baharı gelişmeleri Türkiye biraz aslında genel olarak Batı'da da bu Arap Baharı'nın gerçekleşebilmesine ilişkin yaklaşının olmadığını diyoruz. Türkiye'de buna önce son derece ihtiyaklı yaklaşıp ardından ben de varım ve ben Esin kaynağı demeye başladı. Ben de her şey İran'da da var. Arap Baharı başladığında İran bu 79 rüzgarıdır demişti. Şimdi Siyanizmin oyunu diyor Arap Baharı'na. Yani genel olarak dünyada ve Türkiye'de bu gelişmeyi önceden okuyabilmek, ona göre politikası seti geliştirmek ee, pek olmadı diye düşünmek mümkün. Pardon ee, tabii, bir şey soracağım. Son... Kim e, nitelendiriyor Arap Baharı'nı e, siyonizmle ilişkilendiriyor? İran. İran mı? önce Oha. Arap Baharı'nı e, 79 devriminin bir uzantısı olarak gördü. <gülüyor> e, ondan sonra gelişmelerde özellikle Suriye'deki e, yaşananlardan sonra ve işte Türkiye'de bütün bu Tunus ve Mısır'daki gelişmeleri izledikten sonra bunun Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonizmin uzantısı olduğunu söylemeye başladı. Sonuçta şunu söylemek lazım. Yani mesela Batı açısından da baktığınızda Suriye ve Arap Baharı'nın özellikle Suriye, mesela Hariri'nin öldürülmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri büyük elçesini çekmişti Suriye'den. Ama 2010 yılında... Elçi atadığı ilişkilerin geliştirilmesi. Yani Batı dünyası açısından da Suriye, bu Arap Baharı öncesinde ilişkiler, hatta Dışişleri Bakanları görüştü Amirkan Dışişleri Bakanlığı. 2003'te şer kuvvetlerinin başında giden ülkelerden bir tanesi Suriye'ydi. Dolayısıyla yani gelinen noktada daha doğrusu bu son yılları özetlediğimizi, Türkiye'nin iki komşusuyla 1991'de Irak'ta yaşanan, yani Başbakan Cumhurbaşkanı Özal, Baba Buş'u müdahaleye ikna edecek insan konumundaydı hatırlayın. Yani kuvveti işgalinden sonraki olan sürece müdahaleye kadar geçen sürece baktığında en aktif kişi müdahaleye Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeye çalışan onun üzerinde hükümet ve diğer mütefikler üzerinde en iştahlı, en yana olan kişi Özel ve Türkiye görünümündeydi. Ve bu konuda hükümetin içerisinde, o zamanki hükümet de, de Cumhurbaşkanı arasında farklılıklar, asker arasında farklılıklar falan cereyan etti ve yani Türkiye'nin hatta Musul ve o topraklarında katma ihtimali meselesi de o dönemde gündeme gelen konulardan bir tanesidir. Gayet iyi hatırlıyorum ben de. Evet. Hatırlıyoruz bunu. Yani hızlı geçmek durumunda şeydi gibi yani yakın tarihteki iki yanılgıdan söz etmek. Yani Suriye politikası tamamen ticaret eksenli bir e, şey üzerine kuruldu. Zaten AK Parti iktidarının temelde e, komşu Ortadoğu ülkelerin e, diktatör yönetimlerinin de o niteliği üzerinden bir tartışması yoktu. Hep bütün mesele ee, burada bir bu coğrafya içerisinde e, ticaret ve yatırım kaynaklı e, bir ortam kurulduğunda bütün meseleler çözülüyor. O yüzden İsrail'le başlangıçta Lübnan krizine kadar son derece işte İsrail'le Suriye'nin arasını bulmaya çalışan, girişim meselesinde e, çözüme en e, çözüm reçetelerini üreten, e, düşmanları bir araya e, getirip sorunu çözmeye uğraşan bir AK Parti iktidarı vardı. Ama hem ee, yani sözüm hep sürekli Erdoğan şunu söylüyor yani İsrail hükümeti bana söz verdi Lignan'ı bombalamayacak diye bombaladılar adamlar kandilini çevirdiler yerle bir ettiler. Esas da benim sunduğum reçete biri, e, demokrasiye geçecek, rahatlatacak bir rejimi onu yerine getirmedi. E, bunu Davutoğlu da Erdoğan da zaman zaman söyledi. İki taraftan da kandırıldık söyledi dış politikada. E, ve gerçekten e, hem tarihsel olarak bu 1991 2003 ve 2000'li 2000'an e, konfülerle yakın iki konfüçyü ilişkisinde baktığımda Türkiye'nin e, hesap edemediği pek çok şeyin e, başına e, kendisinin başına çok fatura yüklediğini görüyoruz. Aynı şey 91'de 1 milyona yakın insan e, çünkü Kuzey Irak'ta Irak'ta Saddam'a karşı 14 yıllar için 12 ayaklandı ve saddan bunların üzerine yürüdüğünde Türkiye sınırları tarihinde görülmemiş derecede bir akına uğradı sığınmacı akını uğradı ee, ve bunun üzerine uçuşu yatak bölge ilan edildi bir tampon bölge güvenlik bölgesi oluştururdu ama Müttefik güçleri ve bunlar da Türkiye'den yönetildi ee, yasak bölge. Şimdi e, şeye gelirsek bu yani müthiş hem, e, Türkiye açısından dış politika kurgusu kontrollerle ilişkiler e, meselesinde gerçekten e, Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de işte kazan kazan kazan bir koy üç al e, meseleyi e, sadece ticaret odaklı bak sonradan önce e, seyirci kal sonra olayın içine giriz ve ondan sonra da hem ben bu ülkelerin esim perisiyim Esin kaynağım, ilhamı ben veriyorum, e, rol model benim, çapa benim, bana bağlı olun, beni örnek alın falan e, ve bununla birlikte müdahale e, artık Suriye'de, e, Suriye Devleti'nin içinde sanki bir hakim odakçasına e, sınırında yüz bine yakın mülteci kampları, işte silah ve savaşan kesimlere destek, İskenderun'da NATO'nun kurduğu, eğittiği, bir şey var. Ee, buradan e, yardımlar vesaire. Olayın içerisine çekilmiş bir Türkiye manzarası da karşı karşıyayız. Ve topraklarınıza bombalar düşüyor. Ee, sınır köylerinizde ve kasabalarınızda eğitim yapılamayacak hale gelmiş durumdasınız. Akçakale'de bugün okul açıldı Okullar açıldığını bilmiyorum ama. Açılacak e, deniyor ama deniydi. tabii bombalar evet. da yağmaya devam etmiş. Yani Akçakale'ye ikinci Başlamış. defa Efendim haber merkezimizden açılmadığı haberi de geldi. Yani, Açılmadı. Yani, Şöyle yani bir yani şimdi genel nokta hızlıca geçtim. Böylesine Libya e, bir, bir taraftan da işte müdahale, bu, müdahaleye her türlü müdahaleye imkan verebilecek bir e, savaşma belgesi dediğimiz savaş, e, yetkisini e, ki bu konuda bildiğim kadarıyla Türkiye anayasasında işte bunu hükümete yetki verdi Hükümette görevlendiriliyor ilgili organlarını herhangi bir şey halinde şimdi burada dikkat çekilmesi gereken hususlardan bir tanesi yani Erdoğan'ın bu tek başına bir otokrat yönetim vurgusu ve içerideki savaş dili Uludere ve sonrası Silvan ve sonrası dışarıdaki bir savaş diline dönem dönüşmüş durumda. Yani dili zaten müthiş bir sertlik dili. E, i̇çeride sertlik e, şeyi en ufak bir muhalefete tahammül edilememe e, ve e, yani bir kesimde bir parti, kendi parti kongresini e, gazetecilerin izleyememesini e, normal bir durum olarak e, gören bir zihniyeti Aynı, e, içeride Kürt politikasındaki U dönüşlerinin Sertlik yanlısı politikalının uygulanmasının ve tek parti tek adam iktidarının vurgusunun açıkça e, beyan edildiği ortamlarda Suriye'deki gelişmeler hem içte hem dışte bir savaş dili kullanmayı beraberinde getirdi. Bu çok tehlikeli bir şey tabii yani hem içeride bir e, bu dile sahip oluyorsunuz hem dışarıda bu dile sahip oluyorsunuz evet, ve burada bu da sürekli. Evet pardon e, tam e, burada ufacık bir parantez açmama izin verirseniz e, şey var e, Erdoğan'ın e, bu kullandığı dil başta Erdoğan olmak üzere genellikle kullanılan e, Dışişleri Bakanlığı'nın bakanından da şimdi benzeri bir şey görüyoruz yani derhal vurulacaktır falan diye ama asıl önemli olan e, Erdoğan'ın e, hazır ol cenge İstiyorsan sulh salah diye Atatürk'e atfedilen referans verilen bir söz. Onu da biraz bildiğimizden ters söylemiş bence. Hazır ol cenge sulh salah istiyorsan demiş. Aslında istiyorsan sulh salah diye biliyordum ben. Bu İstanbul'daki bu kentsel dönüşüm törenindeki o da ayrı bir facia ama onu ayrıca konuşmamız lazım. Orada yaptığı konuşmada bunu söylemiş. Yani ben şunu ifade etmek istiyorum ki biz savaş meraklısı değiliz. Savaştan da uzak değiliz. Bu millet yeri gelmiş kıtalar arası savaşları da görmüştür. Yurtta sul, cihanda sul Sulhün egemen olduğu yerde olur diyor Atatürk'ün sözüyle ilgili olarak. Bizim can damarımıza bastıkları zaman... O zaman sulh konuşamayız hazır ol cenge sulhü salah istiyorsan denirken yeri gelir. O zaman cenk barışın anahtarı olur demiş. Şimdi bence bu sizin de demin sözünü ettiğiniz dil savaşçı ve şiddete yaslı dayalı dinin büyük tehlikesi. Dün de Milliyet Gazetesi'nde Mehveş Evi'nin de dikkati çektiği bir şey vardı savaş ve barış konusunda Albert Einstein'ın fizikçi ve barış aktivisti Albert Einstein'ın sözü vardı yani aynı anda hem savaş hazırlığı yapıp hem de savaşı önleyemezsiniz şeklindeki veciz ama çok önemli düşündürücü sözü de akla gelmiyor değil yani açık, açık kitapta epey bu savaş ve barışa ilişkin önemli sözlerin bir kısmını derlemeye çalışmıştık. Oradan baktım şimdi. Bu çok doğru gibi geliyor. Aynı anda hem savaş hazırlığı yapıp hem de savaşı önleyemezsiniz cümlesi. Ya. Evet. Şimdi yani bu geçen haftalarda AK Parti'nin kongresini izlerken AK Parti'nin işte hem savaş hem barış hem ak hem kara hem eee işte Oslo hem e, e, bir tek PKK'lı kavimini yana kadar öldüreceğiz tavrı bunlar e, AK Parti'nin e, herhangi bir meselede bir köprü kararında bile e, karşımıza çıkan dişiyotrenisidir. Ee, ve bu gerçekten çok altyapısız bir e, siyasetin özellikle dış politikada e, izlendiğini gösteriyor. Yani hem e, Orta Doğu politikasında e, şu anda birbirine iki düşman İsrail ve e, Suriye'nin e, arasında arabulucu bulucu olan ülke Türkiye ikisine de düşman pozisyonunda. Ve e, gerçekten işte e, yani günücü kaçmış gözüküyor bu e, siyasetin. Bir de benim bugün için dikkat çekmek istediğim husus yani şimdi Suriye'de e, işin evrilmesi e, bir mezhep kavgası noktasına doğru gittiğinde Türkiye'nin durumu çok daha vahim. Orta Doğu'nun evet. da dünyanın da vahim. Yani şu ana kadar diktatör Esad'a karşı e, bir mücadele görüntüsü şu anda bir şekilde var. Şimdi eğer bu bu coğrafyadaki yani mesela İslam e, İşbirliği Teşkilatı'nın son toplantısında da Suriye'nin oradan organlardan çıkarılması meselesi yani e, bu tür kutuplaşmalar ve bunu önleyici politikaların yanında ülkeler de var tabii. Hem, e, bir kutuplaşma Suriye Arabistan ve Katar e, bu kutuplaşmanın e, gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyor. E, ama bir taraftan da <gülüyor> bu mesele Suriye'de yani düşünün bu ülkede yani çok karışık bir çok tam büyük bir çoğunluğu Müslüman %15 civarında falan galiba Hristiyan nüfus var yani büyük bir bölümü Müslüman ama bunun içerisindeki mezhepsel farklılık yani Şii, Alevi, Dürzüler var İsmaililer var Imam Şii'leri yani Sünni Musayri, ve Şii yapılanmalar içerisinde ki bu durum yani dini farklılıklar. Şimdi 600 bin bir etnik şeyden baktığınızda yani Kürtler, Türkmenler, Çerkezler, Süryanler, Aramiler 600 bin Filistin'le yaşıyor. 100 bin Rus yaşıyormuş Suriye'de. Öyle mi? Evet. Yani 100 bin çünkü bu Suriyeliler bütün bu 40 yıl boyunca bazı süreci içerisinde e, Ruslarla evlenen ve yüz bine yakın bir nüfus var. Rus nüfusu. Şimdi bütün bu bunlar e, egemen bir devlet e, üzerinde e, yıllardır baskıcı, diktatörün şeyini yaşıyorlar. Geografi bölgelerde farklılıkları falan var ama bunların bir çatışmalı durumu değil, söz konusu değil. Yalnız bütün bu mesele yani esas korku o zaman yani bunu mesela Türkiye ne ölçüde düşünüyor bunun bir Sünni Şii kutuplaşması halinde bir çatışmaya dönüyor ki şu anda biliyor ki esas rejimi Alevi olmasına karşı özellikle Sünni elit kesimlerle kurduğu ittifakta bu 47'i sürdürdü. Hristiyanlar da, da aynı şekilde Sünnilerle. Halep'in %90'ı Müslüman. Çatışmalar 3 e, ay önce Halep'te başladı. Dolayısıyla yani bu mesele aslında e, başlangıç noktası. Diktatör Esed'e karşı e, bir mücadeleydi. Ama bu işin evrildiğinde ve burada bu kutuplaşmayı özellikle İslam ilkeleri arasında e, yani İran'a baktığımızda İran'ın aslında ee, yani Suriye ile ilişkisinde İran e, teokratik bir devlet Şii evet e, Suriye <gülüyor> seküler bir devlet Şii yani iki Şii için din bir ortak nokta değil aslında orada çıkarların ortak noktası var yani e, seküler bir devletle teokratik bir devletin bu kadar ittifak içine girmesi dini açıdan değil e, ortak bir dinleri olmasına karşı yani Şi, Aleviliği, Şii'likten e, tutuyen bir e, alt mezhep olarak gördüğümüzde. Dolayısıyla yani e, bu coğrafyada e, bu meseleleri yani Türkiye'de bunu hesap etmekte, mesela baktığınızda Tunus ve e, Libya'da böyle bir şey yok. E, ben dünyadaki Müslüman ülkelerin Şii ve ee, Sünni ayrımlarına baktım bu program öncesinde. Yani Tunus'ta yüzde 99.17'si Sünni, ee, Libya'da yüzde 99.98'si Sünni. Ee, ama Suriye gibi şeylere baktığımızda, Mısır'da da böyle e, dehşetli bir e, buradaki gibi bir etnisite dini ve e, milli e, farklılaştırmaları. E, Tulya kadar değil. Dolayısıyla burası gerçekten e, son derece yani egemen bir devlet olarak kalmasını e, istemekten başka e, bir şeyimiz, e, politikanızın olmaması lazım. Ha Esad'ın gitmesi <gülüyor> e, meselesine gelince, Esad'ın Esad gitmesi tabii ki e, arzulan istenen durum ama buradaki yapı'nun birbirinin içerisine girmesini ee, Önceyecek politikaların e, radya getirmesi gerekiyor Bu da oldukça zor bir şey Ve Türkiye Böylesine bir etnistenin Böylesine mezhepsel farklılıkların e, Sınırında bir ülke Ve ülkenin hemen e, Dibinde Sınırında e, Mesela bu yüz bin tane sığınmacı var Bu yüz bin sığınmacının Etnik ve dinsel farklılıklarını biliyor muyuz? Hiç kimsenin bildiğinden emin değilim. Bazen arada sırada çıkan kavgalar dolayısıyla biliyoruz. Örneğin Türkmenler var. Türkmenlerin dışında Suriyeli Araplar var. Bu sadece söylenen şeyler. Türkmenler ve Suriyeli Araplar. Fakat Ali Bey yani sizin söylediklerinize bir iki ufak ilavede bulunacağım. İzim verirseniz şey var. Yani bir kere bu mezhep çatışması ve bundan kaynaklanacak başka hem mezhepsel hem de etnik bazı ittifaklara gidilmesi çok tehlikeli şeyler yaratabileceğine dair bugünkü taraf gazetesinde Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Kaan Dilek'le yapılmış bir söyleşi var Neşe Düzel tarafından. Türkiye bu Türkiye el kaideyi Esad rejiminin Askeri yapısını zayıflatabilecek bir araç gibi görüyor ee, sahada planlı mücadeleyi diyor. Ve mesela bazı örnekler vermiş. Şam'da Seyit Zeynep mahallesinde Şiiler için kutsal bir yer olan yerde cihadcı gruplar o bölgeye girip kadın, çoluk, çocuk Şiilerin hepsini asmışlar. Türkiye'de denge rolü oynaması gerekirken aşırı sünnici grupların yanında gözüküyor. Bu yüzden Batı Türkiye'nin isteklerine karşı ihtiyatlı demiş. Ben şey başlıklarını söylüyorum. Söyleşiden bazı başlıkları çıkarıyorum. Ve sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi baştaki söylem etnik ve dini değildi. Demokrasi, barış, özgürlük işte Esad'ın demokrasiye geçmesini istenirken şimdi devlet ve hükümet olarak başta söylediklerimizi yedik, çiğnedik diyor. Ve Türkiye son olarak da şunu söylemiş ya yani konu başlıklarından sadece. Türkiye etnik olarak Kürtleri dini olarak Şiileri itiyor ve ötekileştiriyor. Ve eğer Suriye ile savaş derinleşirse Şii Kürt ittifakı oluşur ve bu Türkiye'yi yıkıma götürür. Demiş ki sizin de sözünü ettiklerinizden bazı uzantılarda da okumamak imkansız bu söyleşiden. Ben, ben, de Doğru ben görmedim demiş, şeyi ama e, sabit yani, ben, yani so, burada söylenecek söz şu yani e, diktatör Esed'in e, karşı bir demokrasi mücadelesi e, değil bir sünni inancı için e, mücadeleye katılmak her şeyi ortadan kaldırır Türkiye'nin e, kendi içerisindeki uzantı konumunda meslekleri birbirine düşürür. Yani uzun yıllar boyunca bu coğrafyada, yani mesela Fransızlar ve bu bunları bir arada ve bizdeki gibi öteki ne diyeyim yani tek tipleştirmeden bir formül yaratmışlar Suriye'de. Baktığımızda yakın tarihe, 1900 18'de. Yani bunlar farklı dini ve etnik şeyler olmuş ama birbirlerine dokunmadan yaşamışlar bir şekilde. Ama bunun birbirine girmesi Suriye'de gerçekten bu şehit tehdit diyor. Suudi Arabistan'ın da petrol sahalarının bulunduğu bölgede %15 Şii yaşıyor. Evet. İran'ın %15 sünnisi var. Ülkelere baktığınızda bütün bu coğrafyada her şey bütün dengeler birbirine İçine kaptır, gider ve e, Türkiye bundan gerçekten e, inanılmaz derecede olumsuz yetkilidir. Bütün yani, bölgeyle e, beraber değil mi? Evet yani bir söylediğiniz bir şeye bir uzantı daha ilave etmek istiyorum. Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın bu kullanılan dil konusundan e, bahsederken yani barış ya da e, savaşkan bir dil kullanılma ayrımı konusunda Ahmet Davutoğlu'nun Suriye konusunda Rusya ile İran'la yaşanan Temel anlaşmazlığı da açıklamış Onlar Esed liderliğinde Bir geçiş istiyor Biz ise yardımcısı Şara'yı istiyoruz Demiş bir stratejik açıklama Olduğunu Söylemiş bunun Ben bunun bir ülkenin içişlerine müdahale de teşkil edebileceği Oldukça Vahim bir açıklama olduğu Kanaatindeyim şahsen Davutoğlu'nun bu açıklamasının yani doğrudan doğruya bir müdahale anlayışını da ortaya koyuyor benim kanaatime göre. Ve aynı zamanda da şey de şaşırtıcı. Yani Suriye Devlet Başkanı Eşşar, Beşşar Esad'ın yardımcısı bu Faruk Şar'a ama kendisi de bu işte çok ürkülen, ürk Korkulan Baas rejiminin iki numarasını oluşturuyor yıllardan beri 22 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı yapmış durumda Yani bu geçiş Nasıl bir fayda sağlayacak Bundan önce de Manaf Tlas diye bir aktör vardı galiba evet. Türkiye Dışişleri Manav Tlas diye bir aktör daha vardı Esad'ın çocukluk arkadaşı vardı Hı? Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapmıştı Fransa'dan bazı temaslarda bulunmuştu Şimdi onun sesi oluğu kesildi ve şu anda Yeni bir aktörden bahsedilmekte yani Türkiye dışıları tekrar teker bakıyor Ne olabilir diye galiba 30 Haziran Ya da Temmuz ayı bir yerde Cenevre'de Rusya'nın da şey olduğu Katıldığı bir toplantı Birleşmiş Milletler Daim Temsilcisi Katılımı da bir Plan kabul edildiydi Bu planda O ortak bir geçiş hükümeti e, oluşturuyordu bu plan ve Esad'ın dahil edildiği bir e, plandı e, ve e, buna bu, bu, ta, bu muhaliflerin bir bölümü tarafından büyük bir bölümü tarafından bu reddedildi yani Esad gitmeden olmaz bende hatta başka bir grupta şey dedi yani bir çatışma kan dursun siyaset Esad'ı e, şey yapabilir e, tasfiye edebilir e, dendi. Bu aslında ön, e, üzerinde çok fazla konuşulmadı ve nitekim daha sonra Kofihan'dan e, bu işi terk etti ve e, Birleşmiş Milletler sözcüsü ve oradaki e, grupta Suriye'den e, ayrıldı. Yani bu e, benzer bir şeyi mi işaret ediyor? E, onu tam emin değilim. Yani çatışmaların geldiği nokta yani bir taraftan böylesine İran da görüyor. <gülüyor> burada e, mesela İran'ın oradaki en önemli şeyi dediğim gibi dinsel bir durum değil. Çıkarlar rol oynuyor. Neyi var? E, orada Hizbullah'a, e, Hamas'a yani İsrail'e e, kentin en hissettirdiği bölge ve eğer buradan uzaklaşırsa Suriye'den uzaklaştığında sadece İran'ın e, şeyi, e, şeyi var, konuşuluk ilişkisi ve bu coğrafyada etkinliği atılıyor. Rusya'ya baktığınızda Adamın tek limanı Tartus'tu değil mi? Orada Tartus'ta bir limanı var. Evet, evet. Askeri üssü var. Tartus, Sovyetler bilinen. Akdeniz'deki tek limanı. Eğer bu, e, bunun varlığının devamını istiyordu. E, ayrıca gerçekten e, Saddam sonrası diyorum. Esad sonrası bu e, sünni bir e, ve işte El-Kaide yok. Efendim daha radikal grupların e, elinde bir Suriye. Hiç kimse tarafından istemiyor. Yani Rusların bir sözcüsü benzer şey kendi coğrafyasında ve kendi komşu müstav ülkelerinde bir çatışmaya dönüşmesini istemiyor. Çin Uygur bölgesi gibi meselelerden dolayı hepsinin bir e, yani burası böyle Libya Tunus gibi şey olmuyor. Dolayısıyla Suriye bütün muhalefete de istemiyor galiba. De, Pardon sözünü ben... kestim ama Suriye muhalefeti de galiba istemiyor bu radikal İslamcı grupların iktidara Tabii. gelmesini. Yani sadece dış ülkeler değil Suriye içerisindeki muhalefetten de sesler geliyor. Yani gerçek anlamda bu bataklık benzetmesi hem Ahmet İnsel'in radikal ikideki yazısında Suriye bataklığı diye konmuş. Hem bugün işte Türkiye Suriye'de batağa saplanmış durumda diye Orta Doğu uzmanı Kaan ağzından belirtilmiş durumda ee, ve hafta sonunda tarafta da uçurumun kıyısında başlıklı yazısıyla Halil da çok kaygı verici bir savaş ittifakının gerçekleştirilmiş olduğunu Türkiye içinde de söylüyordu. Bütün bunlar bir arada okunduğu zaman bayağı ciddi bir çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımız Söylenebilir yani savaş tezkeresinin oy birliğiyle alınması gerekirdi meclisten deyip eleştiriyor BDP'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni başbakan ama yani Şahin Alpay'da bu bir savaş tezkeresi değil demiş Güvenlik Konseyi Onayı ve Uluslararası Koalisyonu Partisi olmadan bir tampon bölge kurmaya dahi girişemez ama bütün bunlar tartışmamız gerekiyor. Ya süreyi maalesef doldurduk ama bayağı yani, alacak karanlık bu kuşağı. Ak Parti iktidarın ilk dönemlerinde askeri vesayet vesayeste işte askerler işte bugün davaları devam eden yani sürekli darbe düşünen askerler vardı. Erdoğan da son dönemde Orta Doğu'da muzaffer bir e, komutan olarak girme düşüncesini e, sürekli gündeme getiriyor kendi zihninde ama e, hayallerle e, gerçekler uyuşmuyor öyle kolay değil bu iş Fakat ama bunun yüksek bir maliyeti evet, e, ve çokça çabuk dönüşebilir yani kontrolden çıkması an e, meselesi olduğunu da tarihteki pek çok örneği de gösteriyor bu tip provokasyonlara açık e, durumlarda e, gayet net olan bir şey yani evet, e, evet. Putin'le de yakında bir görüşme olacak galiba buraya geliyor belki de o da kritik görüşmelerden biri olabilir ya, o da kritik bir de şeyi düşün, bir, yani dikkat son nokta Putin Haziran'da mı seçimlerde iktidara geldiğindeki ilk ziyaretini İsrail'de yaptı Rusya-İsrail ilişkileri ve ayrı bir değerlendirme meclisi olsa gerek. Meselelerle birlikte bakarak. Evet. Peki bu noktada galiba durmak üzere. Peki çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo Program Destekçisi olun.